Evet. O da kaydede başlıma. Buyurun. O internete veriyor. Amin. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain Rabbana teqabbel minna inneke entes semiu'l-alim Muhtelam <gülüyor> kardeşlerim Bu sohbetinde hemen hemen her dönemde tartışılan ve bütün İslami cemaatlerin da karşısında olduklarını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 malumat verme üzerine duralım. Değerli kardeşlerim, e, önce bidat nedir? E, tabii yüzlerce desem belki daha fazla, binlerce tarihi yapılmış konulardan bir tanesidir bidat. E, ama e, şunu özet olarak tarif bağlamında söyleyebilirim. E,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 e, hadis şerifte bidat sahibinin tövbesinin geçersiz olduğu beyan ediliyor. Manh tejze, in Allah tejze en an sahibi kulli Yani Allah her bidatçıdan tövbeyi kaldırmıştır. Her bidatçının tövbesini reddetmiştir. Şimdi burada neden arkadaşlar?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 bir bid'at ortaya koymuş. Ve tövbe etmiş. Ya kitaba koymuş o bid'atını, ya da insanlara göstermiş ve öğretmiş. İşte arkadaşlar, o kişi, o şahs bin sene önce tövbe ettiyse de bugün onun bid'atı devam ediyor. Yani tövbenin şartı gerçekleşmemiş olur. Gerçekleşmediği için de Hazreti Peygamber Aleyhisselam innellah teceze tövbete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 Bidatçının mezarından geçildiği zaman kendisine selam verilmemesini söylemişlerdi. Niye? Bu bir tavırdır arkadaşlar. Yani bir de bidatçıya selam verilmeyeceği, bir de bidatçılarla her türlü diyalogun kesileceği, cenaze namazına katılınmayacağı, hatta arkadaşlar mezarının başında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 Lanet getiriliyordu. Yani keleğin yapılıyordu Ehli Beyt'e. Ömer bin Abdülaziz güzel bir çıkışla bu bid'atı ortadan kaldırdı. Yani Ehli Beyt'e Cuma günleri minber ve mihraplarda yapılan bid'atı kaldırınca Ömer bin Abdülaziz ile itham edildi? Bid'atçılıkla itham edildi ve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 ne İmam Şafii'nin ne hiç kimsenin arkadaşlar. Hazreti Peygamber'in bütün bir atlar e, dalalettir sözünden sonra herhangi bir tavır ortaya koymaları mümkün değildir. Koyma hakları yok ve böyle bir şey de düşünmemişler. Yani İmam Şafii nasıl olur da bir ehli sünnet alimi olur eğer Hazreti Peygamber'in kesin bir emrine karşı çıkıyorsa onun bir alim olması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 e, salahiyeti ve e, yetkisi yoktur arkadaşlar. Onun için bazı alimlerin mesela işte bid'at e, çeşitli olarak bid'at-ı hasen olarak minareyi göstermeleri bid'at-ı hasen olarak bu tür işte cihazları göstermeleri isabetli bir değerlendirme değildir arkadaşlar. Yani şu mikrofon bid'at değildir. Nedir? Malumunuz hadiste kim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 İmam-ı Ebu Hanife'nin öyle yaklaşımları da ve Hazreti Ömer'in o yaklaşımları üstünden dolayı güzel bir yeniliktir yani. Yani lugavi olarak ele alınmıştır. yani Evet, bu uygulama yenidir. Lugat olarak yenidir. Şimdiye kadar onu uygulamamıştık. Yeni uygulamaya çalışıyoruz. Aslı vardı ama yenidir. Görmüş olduk şeklinde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 Ev sahibi mutfaktan gelince ne oldu? Hayır ola? Kavga mı oldu? Bir şey mi oldu? Hayır diyor. Bir bidat gördük. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Nerede bir bidat görseniz onu izale ediniz. Biz onun için onu izale ettik. Tabi e, herhangi bir durumu oradaki pozisyonunu bozmuyor ev sahibi. Onlar da bir strek gelmiş fark etmiş. Onlara güzel böyle bezden bir e, sofra seriyor diyor bunu kardeşlerim. İşte size sünnet olan sofra. Siz buyurun yemeğinizi yiyiniz. Ben geleceğim. O da gidiyor kapıda beklenen bisikleti parçalıyor. Parçalıyor. Tabi yemeği yiyorlar. Çay içiyorlar mı içmiyorlar mı bilmiyorum ama çıkınca bakıyorlar ki bisikletleri parçalarmış. Vay be diyor. Vallahi diyor araba çarpmış bu bisiklete. Hayır kardeş valla diyor. Araba tangir falan basmamış. Çarpmamış. Ne oldu diyor. Diyor, ben, ben ben bunu yok ettim. Nasıl? Diyor, siz bana hadis okudunuz. Nerede bir bidat görseniz onu izal ediniz. Resulullah aleyhissalatü vesselam nereye gitmiş? Siz söyleyiniz. Resulullah aleyhissalatü vesselamın bilmediği şey sizin anlayışınıza göre bidattı. Ben de o uygulamanızı yerine getirdim. Ve bir bidatı parçaladım. Hepsi bu kadardır. Oradan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 Allah beni hurmayı bu damak için değil göndermemiştir. Bu konuları benden daha iyi bilirsiniz. Rasulullah ﷺ hayatta olsaydı bununla uğraşmazdı. Belki Hüseyin'in kardeş derdi ki, evladım sen bunu kur. Ben anlamıyorum. Böyle demesi çok normaldır. Ama ahiretten, cennetten, namazdan, Efendim Kur'an'dan, Vahiden bahsetmek, açıklamak, getirmek peygamberin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 ee, yani ortaya koymuş olduğu bu kitabı yazarken arkadaşlar bidat ansiklodası 400'e yakın kitap gözler geçirdim dedim. Türkiye'de de neler var neler yok onu da bir göreyim. Onun için onu da okudum. halen böyle taşıklaymanın, yani, sofrada oturmanın, e, bidat olduğum sandalyada oturmanın şey işte ona göre şimdi bu masayı izah etmemiz lazım. Çünkü bir bidattır. Görüyorsunuz ama ne güzel eksimet yapıyoruz.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 Bir ezanla hepsine duyurulabiliyordu ezan. Ama Hz. Osman zamanında artık cemaat çoğaldı. İslam devletinin sınırları genişledi. Ee, Hz. Osman baktı ki tek ezan olmuyor. Onun dışında dışarıda bir ezan okutmaya başladı. Ha şimdi peki günümüzde ne olur arkadaşlar? Günümüzde de Hz. Peygamber aleyhisselamın e,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 Hani meçhul örnek verdikten sonra. Ve bu yenilikle. az o kelimeyi kullanılmazsak böyle şeylere bir daha demesek daha makul olur. Onun için bence e, Elbani'nin de dediği gibi bugün de günümüzde de Cuma günleri tek ezan okunursa daha isabetli olur. Hatta İmam Şafii de El-Üm kitabında bunu savunuyor. Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanındaki o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 e, cezalar. Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında arkadaşlar belli sınırlı bir ceza yoktu. Mesela getirilir iç, içen birisi yani ya bir sopayla bir değnekle, bir ayakkabıyla bir e, tazir cezası uygulanırdı. Hazreti Ömer zamanında e, Hazreti Ebu Bekir zamanında kırık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 bu konuda Rasulullah Sallallahu Aleyhi şunu yapınız. Mesela demiş ki namazlardan sonra 33 defa Subhanallah deyiniz. 34 de diyebilirdi, ama 30 demiş. Belirtmiş onu. Bu açıdan arkadaşlar, onu 34 ve 32 olarak yerine getirmek bir rahattır Ama gece namazı biliyorsunuz cinnetdir bizim için.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 daha dedi Ve şeytan oldu. Bidat sahibi de öyledir. Diyor ki hayır benim uygulamam benim efendimin yaptığı uygulama çok güzeldi. Savunuyor. Yani onu Resulü aleyhissalatü vesselamın uygulamasından daha üstün görmeye çalışıyor. Onunla övünüyor arkadaşlar. Onunla övünün için tehlikeli bir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 ama ayıldığı zaman gözyaşları mı dökebiliyor. Asr-ı Saadet'te Abdullah el-Himar adında bir zat Fethu'l-Bari'de, Buhari'de geçtiği gibi 50'ye yakın defa alkol almış. Her defasında da Hazreti Peygamber tarafından cezalandırılmış. Her defasında. Onu telep edenlere Resulü aleyhissalatü şöyle emretmiş. Onu telini etmeyiniz. O Allah ve Resulünü seviyor diyor. Bakın. Ha bu bir günahkar diye Ama ashab içinde bir atıyla övünen birini bilmiyoruz. Nasıl olur yani? Resulü'ne rağmen ben Resulü'ne yaptıklarını güzel gördüklerini ben güzel görmüyorum. Ben eksi görüyorum diyen bir sahabiden bir Müslüman bile düşünülemez arkadaşlar. Nasıl bir Müslüman düşünülür ki Resulullah bunu yapmış ben eksik görüyorum. Daha güzelini ben yaparım. İşte bu bir attır. Allah korusun insan küfre kadar götürebilir. Ama hadis-i şerifte sizlerin de hatırladığı gibi küllü bini adem hatta diyor. Yani her Ademoğlu hata edebilir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 Et, e, mezhep sahibi, hadis ehli, bunların hepsi prensip olarak bid'ata karşıdırlar. Hepsi. Kitaplarına bakarsanız ama ne acıdır ki bir çoğunun uygulamaları bid'atın ta kendisi. Ha, onun için sohbetimin başında da ifade ettiğim gibi bid'atı tespit etmede hata yapılıyor. Sünneti tanımada <gülüyor> hasta yapılır. Yani e, bid'atın tek tan zehri var arkadaşlar. Nedir? Sünnet. Yani Kur'an ve sünnet, doğrusu vahiydir. Bid'atı tanımanın tek yolu odur. Sünneti tanımaktır. Zaten hadis-i şerifte deniliyor ki her e, bid'at bir sünneti kaldırır. Bunu nereden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 evet tabiindendir dolayısıyla o kadar o kadar e, vahim ve salgın bir hastalığı gibi her tarafı e, maalesef sarmıştır. Allah-u Teala bizi, İslam ümmetini bu salgından korusun. Evet arkadaşlar ben burada noktalıyım şimdi isterseniz kaç dakikaydı soru cevap şeklinde değerlendirelim. Evet. bakırda çift şey var mı Ozan Mimber? Şafi deraylı ee, Var ama kaldırıldı Yani iki bölüm Kıble yönünde Olan caminin üzerine Burası Hanefilere Aittir yazılmıştı Hatta Batman'la da ben Batmanlıyım Ben orada mahalli televizyonda Program Yapıyordum o programlarda onu niye işleye, işleye hamdoluz, onu kaldırdık. Şimdi Diyarbakır'dakini de kaldırdık. Hatta e, Müslüman ve mezhep diye bir çalışma var arkadaşlar. Orada da buna değinmişiz. Eğer mezhep konusunda e, gerçekten detaylı malumat sahibi olmak isterseniz o tutaptan bir birat yani bak dedik ya bidatı iyi bir gelememiz lazım. Tahlil etmemiz lazım. O konuda işte 800 sayfalık bir çalışma yaptık. Ne kaldı? Mezhep konusunda da öyle bir çalışma yaptım Aşırılık konusunda da diğer konuları irdelemeye çalış Vahiy ve tarikat konularını bu açıdan kardeşlerimiz oralardan isteseler yani istifade edebilirler. Hamdolsun o bidatı kaldırdık. Evet. Varsa arkadaşlarım konuyla ilgili soruları buyurun. Günümüzde hani mevlüt falan oluyor ya, bunlar bidat diyor. i̇bn Teymiye'nin de e, işaret ettiği gibi arkadaşlar, bu yapılan uygulamalar, bu etkinlikler iki şekilde değerlendirilebilir. Yani şöyle Hazreti Peygamber'den bahsedilecekse, ona salavat getirilecekse diyor ve o esnada Kur'an okunacaksa buna bidat diyemeyiz diyor. Niye? Çünkü Diyor Allah'ın rahmeti e, toplanıp Kur'an okuyan Allah'ı anan bir topluluğun üzerine iner diyor. Ama bugünkü manada gerçekten e, Hz. Peygamber söylemediği şeyler, hasabın söylemediği şeyler, e, yüzlerce iftira dolu bazı metinler okunuyor. Tabi tabi. Hatta bu e, çalışmamda. Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlütlerde söylenen o e, bid'atları, hareketleri dillendebilir. Onun için o şekilde İbn-i gibi biz de düşünüyoruz. Bid'at şekilde de bu uygulanabilir e, ve ondan da hiçbir ifade edilebilir diyor. Yani dediğim gibi Hz. Peygamber'den bahsedilecekse, Allah anılacaksa bu konuya bid'at denilmez diyor hani mesela cenaze oluyor, diyorlar. Onlar bir arttır. Yok onlar bir arttır. Yani 52'dir. dir. 2'dir. Diyorlar, 2'dir. Doğru abi. onlar onları bir arttırdık tabii. Evet. Ama ölüye sadaka biliyorsunuz tavsiye edilmiş. Evet. Buyurun. Şimdi örnek olarak bir şeyler mesela. Evet. Şimdi bunu amaç dışında bilginize çok kullanılıyor bu. Bu Teknoloji ürünü dışında kullanan kişi günah bir, kurulur, bir de hocam ben bilmiyorum. Evet. Neden dolayı? Olarak... Biliyorsunuz ee, bidatlar da asli olan sünnettir, vahidir arkadaşlar. Yani şimdi Resul Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki beş vakit namaz farz kılınmıştır. beş vakit. Şimdi o zuhri ahir ile bu 5-6'ya çıkarılmış oluyor. Ki ne Hazreti Peygamber, ne halifeleri, ne de mezhep imamları. Yani ne İmam Şafii, ne Ebu Hanife, ne İmam Malik, ne Ahmet bin Hanbel, ne Cafer-i Şata, hiç kimse bu namazı kılmamış. Şimdi siz düşününüz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan 400 sene sonra çıkmış bir ibadet. Nasıl adet daha doğru Nasıl ibadet olur?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 dent bir kitap, alternatif bir kitap olarak şairlerin ortaya koyduğu bazı şiirler ve e, nazım e, eserler vardır. Bu açıdan bu bid'at değildir, bir günahdır. Yani İslam'a karşı e, Allah korusun e, mücadele etmek savaşmak anlamını taşır ama bid'at değildir. Çünkü yeni değildir. Bu yöntem Rıslah zamanında bile biliyorsunuz o yalancı peygamberler de ellerinde el filu, filu ve madrake mel filu şeklinde bazı safsatalarla ortaya çıkmışlar. Günahtır ama bir daha değildir. Hocam şimdi mesela televizyona karşı geliyorlar ya şeklat falan. Belki de şunlar hani onlar uçuyor ya. <gülüyor> Bu hani burada görelim maşallah. Evet. Şimdi internette her yeri uçuyor. Evet. Şey Tabii. Onlar gözükmeyince herhalde da tanıyorlar, ondan herhalde. Niyetler yani, çok şey, önemli. Evet. Bu yanlış. Şimdi, şimdi amel ya da İtikafin dışında e, Müslümanlara bilmek edecek yenilikler, mesela diyelim sabah namazına katmak için telefonlara bunu kırarız. Evet. Bu telefonun alarmı. Yok bu şey değildir yani. yani bu bu. Vidat değildir. Hayırlı bir hizmettir. Yani bunun bir her şey. Ebu Ali Habeş de Resullarının kapısını çalıyor. Ezan'dan başka bak. Ha şimdi Bilal yerine sizin telefonunuz kapıyı çalıyor yani <gülüyor> kardeşim. diyor. Onun için bir alakası yok. <gülüyor> Valla Hazreti Ayşe'den gelen rivayete göre diyor ki Resul-i ne Ramazanda ne Ramazan dışında on bir rekattan fazla kılmadı. Yani sekiz artı üç, en, en efzalı odur. Hazreti Ömer tarafından yerimiz kılındığına dair zayıf bazı rivayetler var. E. Zayıf, zayıf Çok açık, alabilir miyim? Ya, ee, açık. arkadaşın için hani, e, işte bu kadar ama, ee, anlatırken gece Aleyhisselam'da da mesela şey görme şeklindeki Ebû Hüreyre'nin 400'e kadar Evet. Ee, yani sayıyı biz Ebû Hüreyre Burada e, Resul'a tarafından Ebû Hüreyre'ye ey Ebû Hüreyre ey Ebû Zer sen akşamları geceleri 11'den fazla kılmayacaksın dememiştir. 8 kılacaksın dememiştir ama ve minel leyli yani Gece teheccüd namazına kal şeklinde Resulullah Aleyhisselatu vesselam da her gece aynı sayıda teravih kılmamış. Yani 11 5'ti. Hangisi? Yani gece namazı dediğimiz sayıya geçmiş. Sayı Mesela 20 kılılır. Sohbet sonu bir namazı. Yok. Eee farklı şeydir. şeydir. Yani teheccüd katmamış buna. Hocam. Yani ibadetlerde, nasilelerde evet. kılabildiğimiz kadar açımız var mı? Yoksa Peygamberimize... Gece namazında serbesttir tabii. Buna delilimiz var mı? Yani. Delilimiz odur işte değişik e, e, yani, değişik de tabii. Resul vesselam değişik e, rakamlarda sayılarda e, ter, e, gece namazı kılması bile sahabeler arasında öyle. Kaç kılıbı var? Sekiz var. Daha farklı rakamlarlar var. Evet. Hocam Habe'den onun ziyaretinde kılanlara bir şey söylemediği var mı? Yani. Daha ve daha fazla kılmıştır bir şey dememiş. Yani kimse bu kadar şunu demiş gece kılmazsanız kalkamazsanız öğleye kadar onu yerine getirin demiş ama rakam vermemiş. Serbest bırakılmış. Bu EUR'e ya? Valla bu, bunu şeyde okudum doğrusu bu. Mustafa Sibayi'nin İslam hukukunda sünnet, çok güzel bir kitaptır. Mealcılara karşı yazılmış, çok güzel. Bebel belki tek kitap, ilk kitaptır. Orada ben okudum. Oradan hatırlıyorum. Kaynak olarak gösteriyor yani. Tabi tabi gösteriyor, rahatlıkla. Tabi tabi o, bir sorun yok orada. Evet, ben bulurum. Olarak. Evet. Orada orada. Hocam bir de e, kitabınızda şey kitabını çekti de benim. Hani cemaat olarak namaz kılıyor. Camiye girdim ben. Safta yeri yok. Evet. E, birisinin omzuna vurdum geri çektim. Evet. Bunun e, vidat olduğunu okudum. Ben. <gülüyor> benim mı? Yani şöyle e, o çekme bir attır. Yani sonradan bazen e, bazı e, hadiselere de ya benden ne istiyorsunuz şeklinde? Hı. Müdahale edenleri de görüyoruz. Onun için böyle bir <gülüyor> eylemin olmaması daha tavsiyedir. Yanlış kılması işte yürümüş. bizim elimizde olan bir şey değildir. Yani e, zaruretten dolayı kılıyoruz. Yani bizim elimizde olmayan bir durumdan dolayı ve kast olmadığı için ne olacak? Orada herhangi bir e,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 Boş yer olduğu halde tahsis edeceğiz. Mesela. Boş yer olur ama gitmiyor. Olmadığını düşünüyoruz. Ha, şimdi var gitmiyor. Ha, i̇şte olmaz diyor ona. Kim tek başına kılıyorsa olmaz diyor. Ama doludur. Full dolu. Başka çaremiz yok. O zaman ne yapacağız? Biz de cemaate uygulayacağız bu şekilde. Evet. <gülüyor> Eğer çekerseniz tokat diyebiliriz. Gelir <gülüyor> yaptım üçünde de namaz oluyor. <gülüyor> evet doğru. Bakın onun için eee bir rahat oradan geliyor. Tanımadım. Namazda efendim. da huzur esaslı. Şimdi siz çekerken ha, o adamın namazla olan ha, bağlantıcılık değil, şey <gülüyor> şey <buldum>. <gülüyor> evet. değil mi? Çekime de atabilirsiniz. Acayip güzel söyledik. Küfür diyebiliriz burada. Gerçi Müzevi karnı hiç ne güzel tasvir ediyoruz evet. Adamın ki varmiş. Ben de böyle evet. bir Adam bir laf etti. Ben ona ama o sahipleri sivilce. <gülüyor> Hocam ben bir şey Buyur, İki tane sorum var. Şimdi birisi hani çocuklara sünet düğünü falan yaptı. Evet. Burada şimdi diyelim e, Kur'an falan okunmuyor. Sadece işte bir eğlence gibi yapılmış. Bu, yani dini herhangi bir mesele yok. Sadece bir eğlence. Çocuk sevinsin diye bir şey yapılmış mı? Bilet olur mu? Bir de şöyle evet. bir sorum var. Mesela diyor ki abdest alırken besmele çekin diyor. Anlıyor yani musunuz? Bismillah. Yani evet. Abdest alıyorum. Burada evli besmele çekmek. Bilet olur mu mesela? Besmeleyle yetmişik daha. Yolcu gibi diyor, hadiste avuz yani, geçmiyor. Yani. Evet, hiç unuttuk. Sevz mesleyle çıktı. Bu bidata girer mi? Yani orada kasıt yok. Kasıt, kasıt olmayınca yok. olmaz ama evet. diyor ki bismillah deyiniz onunla ifayetna temizlenir. Eee bu mertizim, e, Götüren, götüren, evet. de, evet. Akide, akide. Şimdi, analde, kendilerine açıkça belli olur. Yani evet. Evet. Evet. Evet. İşte tövbesi kabul olmayan, <gülüyor> olmayan sarsılardan oluyor <gülüyor> Allah korusun. Ama çarfi demeyelim de tekfir etmeyelim onun dışında zaten Allah'ın cezasını almışsın. tövbesi kabul olur. <gülüyor> Ama tekfir çok tehlikeli. konuşmalarda ne diyorduk? yok. Sadece çocuk eyle. Senensin diyor. Tönük Akrabalar çağırıyor... ...işte ne gibi ki yap. Yani bunu da bazı... ...dini... E, ...ve cibeler altında değerlendirebiliriz... Yani yemek yediriniz hadisi var ya... Evet. ...bir de... ...bir sünneti de kaldırma gibi... ...bir niyet yoktur, bir uygulama yok. ...yani işte Resulullah... ...böyle yaptı, ben... ...buna rağman şöyle yapayım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 kamu oyununun tepkisini almak istemiyorum. Bazı yerlerde kılınmıyor. İşte bir sürü zaman duyuyorum. Camide kılınmıyor mesela. Şey, Birçok yerde. Ben müftülük yaptığım yerden kaldırmıştım. Memnun kaldılar yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o, o, cumhuriyetin değişmesi lazım. He. <gülüyor> <gülüyor>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 e, alınmaz demişler. Bir değildir biliyorsunuz. E, bir kötülüğü işleyene bir de o kötülüğü ortaya koyan bir değildir. Kıyamete kadar birisine vebal gelir. Aynı hadiste geçtiği gibi Hazreti Adem'in çocuğu katil e, çöğünün açtığı için kıyamete kadar diyor gelecek öldürmelere ortaktır malumunuz. Evet. Neden? Ha, çünkü böyle bir yol açmış, Çığır evet. açmış. Ama ondan sonra gelen kişilere bu yoktu Niye? Atil yapmış. Cezasını yiyecektir. Çarpılacaktır ama yeri bir Hiçbir konuda öyle değil. Yani bir atı ortaya koyan ile ona davet eden bir delil. Aynen İslam'a davet eden ile Birisi namaz kılıyor ama kimse karışmıyor. Ama biz hem namaz kılıyor hem insanları O'na davet ediyor. O nam o'nun davetli sayesinde namaz kılanların da ecirine malumunuz ortak olur. مَنْ سَنَّ فِي لِسْلَمِ السُّنَّةً هَسَنَةً فَلَوْ اَجْرُهَا وَاَجْرُ Değil mi? O da on gibi. O açıdan farklılıklar. Geçeceğim şimdi e, yazılı görsel medyede internet falan oldu. Yani, didat, e, bir dilat, dilata istinaden atıyoruz zâhidlikleri bilmeden bir dilat konuşuyor, yazılı bir makale bıraktı. Fakat ona ulaşamıyor veya bulamıyor veya hatırlayamıyor o kadar çok yazı yazmış. Ne işte, ne sayiye işte. Bunu da başka insanlar okuyor bu adamın yolumu. Şöyle yani bir makale yazıp o yap. Bir de atın hat olduğunu, o yazının hat olduğunu aynı yöntemle ya internetle ya gazeteyle ya televizyona tekrar insanlara duyursa inşallah. Hasan Ali Şerifci. İnna la ya kibri <gülüyor> bunu ve cemiyen ayeti gereince. Evet inşallah. Evet. Böyle. Hep buyrun farz namazlardan sonra gelen ee, de yaşa cemaat yapıyorlar. Eee faziletiyor Allahu menze sıramdan önce Estağfurullah le ilahe illallah ve tekvin vasıtumuz diyor üç defa. Yani bu bir şey. O sünnettir ha. He. Her selamdan sonra tabi. sor. Bazı kitaplarda Resulullah Aleyhissalatu vesselam selamdan sonra üç defa Bazı yerlerde cemaat sünnet olduğu için buna karşı çıkıyor. Bu, Yav diyor bizim geçmişlerimiz yapmamıştır. Bunu neren çıkardın? Başkın. Demiyorsun. Bakın siz güzel soruyorsun. Diyorsunuz ki Zuh'nun evet, evet, evet. kaynağı var mı yok evet. mu diyorsunuz. Evet. Ama öyle de ya diyor sen şu Hoca Efendi kadar biliyor muydun? Diyor. Bir tane ben <gülüyor> benim okuduğum bir yerde sadece bir kafa selamullah. Doğrudur. Sahibullah, sahibullah diye diye evet. Ondan sonra Allah'a emanet Ondan sonra o başlıyor. Tarz. Hatta herkesin sesli olarak söyleyeceği müslümle ilgili bir bayi Asıl olan tabi asıl olan ferdi, e, e, ferdi olarak herkesin zikri içinden yapması lazım ama e, senin kardeşimizin de ifade ettiği gibi bazen de ashab arasında hatta Resulullah'ın diyor şöyle dediğini diyor ben namazdan sonra ben ezberledim öğrendim anlıyoruz ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam herhalde ümmeti cemaati öğretmek gayesiyle bazen açıktan da ee, okurdu ki bize bu konuda iyi bir e, imkan verilmiş oluyor. Yani e, siz mesela e, açıktan okursanız cemaati ı irşat niyetiyle okuyorsunuz. Ama belirli bir süreden sonra içinizden okuyorsanız demek ki cemaatinizi eğitmişsiniz. E, duanın zikini nasıl yapılacağını biliyor. Artık herkesin kendisi yapması en uygun olur. Bizimkilerin asurlardır, eğitiriyorlar. O ala aleyh senedir daha Allah-u Mentez Selam'ı öğretememişsin demek. <gülüyor> <gülüyor> o bir dua ama sünnette yoktur. Allah-u Mentez diye, Selam'a diyebilir miyiz? Yok bir daat diyemeyiz. Niye? Güzel bir duadır. Bir daat diyemeyiz. Ama cemaat olarak söylenmemesi daha iyidir. Beraber. Herkesin kendisi. Güzel bir duadır. Yani on dışında e, birçok dua metinleri var. Kokuna bilirsin. falan gelmedi, değil mi? <gülüyor> yok amcım ben bu ben, ben buhariden geldim. <gülüyor> <gülüyor> Müslim'den geldim öyle. Evet. Evet, bu arkadaşın bir sırada dua yapıyorsun. cemaat komple diğerleri böyle yapıyor. Ayşe evet. onun asılı, onun aslı yok bu hareketler. Yani, değil, yani hocam, şöyle böyle. <gülüyor> yani dünya şerden. Yok, yani, Şerine bu, kadar, ben kadar. Ben iter. De, hocam dua yok mu duvar yoktu. Dua, Küşöl eli diyorum, onun okumalarında bir sakınca yok dedim. Güzel bir duadır yani. Salatın tüncüne bi'e mincemil ehvel vefe ve Ya Ama bu duada bidat diyebileceğimiz bir şey bu. Güzel bir duadır. Güzel de şimdi bu da orada seyidine, tamamen şeyler getiriyor. Seyidine geçir mi? geçiyor. Görüyorsunuz Resulullah'a da "Ene Seyyidü" diyor. Giriyor. "Ene Seyyidü veledi Adem" diyor. Geçiyor, yani. Bir yerde diyor ki o kıyamette Ben var, evet de. ben Adem oğullarının efendisiyim diyor. Kıyamet günü Hazreti Hasan-ı Basri için diyor ama. bu gençlerin efendileridir, seyyididir. Dünyada içinde içinde şey, yani Seyyid peygamberimize Seyyid demede hadislerde beyan ediliyor ya yani bir sakınca ama, ama namazın hayatta denilmez niye ki? şünnet tarafı He, yok olmayan Resulullah tarafından e, okunmuş dualarda yoksa bazıları ezanlı da okuyor bazı batman'da mesela He, bazı yerlerde batman'da mesela ben bizzatlıyorum, yani cizre desteklerim. Allah'a şefatlı Resulullah. En enne seyyidene Muhammeden. Yani Resulullah'ın huzurunda okunan, yıllarca okunan ezanı değiştirmek istiyor. Sefaat ya Resulullah denir mi? Denmez. Şirk mi olur? Yani denmez. Tabii küçük bir şirk olur. Yani Sefaat, ve lillâh şefa'atu cemiyan. Sefaatın hepsi Allah'adır. Allah, Allah müsaade ettiği kişilerin şefaat edebilir. Onun için Ey Rabbim, Resulullah'ın şefaatini bana nasip et diyebilirsin. Ya Resulallah şefaat diyemezsin. Öyle bir yetki yok zaten. Üç yerde diyor Resulallahü Vesselam. ya bu üç yerde kendimden başka kimse seni de hatırlayamam. Ebu Daud hadisinde, malumunuz öyle bir şey yani. Onun da yetkisi şefaatı bir dereceye kadar Resulallahü Aleyhisselam. Arkadaşlar, hocamızın birçok değerli bir e, Türkçe'ye kazandırdığı kitap e, bizde var, almak şükreden arkadaşlar, muradiyat edildi. Neydi o zaman? Evet. Bir şeyde var, zaten Hüseyin kardeşimizde var. Okumanızda fayda görüyoruz. Yani, evet. yani Türkçe'de öyle bir çalışma yok. Ben Arapça'yı da takip ediyorum. Arapça'da da var da o kadar detaylı bir şey görmedim. Evet. Bu tip yok Evet. Var da tabi olanları karaya dediniz orada hocam? Karaya haram dediniz. Bir daha değil haramdır. Ya, mekruh değil mi hocam? Mekruha ısrar etmek haramdır. Me Mekruha <gülüyor> bu cemaatta <gülüyor> kimsenin çeceğini tamir etmiyor. Hocam suurdu. Var mı? Elâ kesinlikle doğru El-İmam'ın da önümüzde mezhep sizin mi? El-Ümm'e İslam hukukunda sünnet. güzel bir ifadedir. Ee, Ebu Abureyye. Öyle, öyle mi? Abureyye Radiyeder. İlk okuduğumuz sünnet kitabı. Ben bunu gördükten sonra gözüm açtı. He çok güzel. Varmış sizde. Var. Hüseyin kardeşe de varmış. İlk bu hakikaten, hakikaten. Diğerinden sonra çıkacak. Abureyye'yi de orada çok güzel. Evet. Evet. Eski ünlet ve mekana Muhammed Tahir Ekim'in bir Muhammed Tahir Ekim'in etrafındaki şüphelerdi. Bunlar da yıllar önce Öyle mi? Ben Bende vardı evet, ama evet. hani, var ondan sonra. Arkadaşlar hocamızda sorunuz var mı? Yoksa... Buyurun. Cumada önce fıt, sonra kılacağımız dört sekiz önce kılsatı da... kılsatı kılsatı Niye getireyim? Hayırdır yani? Ya. Resulullah sonu alın. Yemekten önce habbı almış mı? Al mı dokt doktor ne demiş? Demiş ki yemekten sonra alınız. <gülüyor> Şimdi peygamber gibi bir doktor olabilir mi? Diyor ki yemekten sonra habbı alınız biz de <gülüyor> tamam. Yemekten sonra alacağız. Ece o konu ne yapacağız? Allahumma rabb hadihi'l-ibdâ'i'l-tâmmî vel Zaten e, nafileleri evde kılmak daha hayırlıdır. Süresi var mı mesela evet. hocam mesela cumaya? geldik mesela şeyde. Geldi iş yerimize. Belirli bir aradan demiyorum mesela beyefendi. O öğle namazının vakti o sünnet içinde aynı zamanda geçerlidir. Yani bu konuda geniştildeğinizi ifade edebilirsiniz. Hocam, ezan ezan masthi, sarkı, Orada e, henüz ezan okunmuş mu? Kâmet de okunmamış. Ezan okundu. Her, her kâmetle ezan arasında evet iki rekat namaz var. O tahiyyetü mescid var biliyorsunuz. Onu, evet. Tahiyyetü mescidi rahatlıkla kılabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> yok, yok. Yani sünnettir. Sünnet olunca niye sakındırsın? Sünnet bulsun. Cumadan önce bir İbni Ömer'den bir zayıf hadis gelmiş. bir rekat. O da diyor ki ben Resulullah'ın böyle kıldığını gördüm. İki rekat. Çok tartışılmış. İbnül Kayyum, İbn Teymiye bu hadisi şey diyorlar yani tazif ediyorlar. Zayıf olduğunu söylüyorlar. Abun ettiniz. Evet. Selep kılmamış. Ama mescid var her zaman. Camiye girince bizim için açtık. İki rekat hazır. Cami oturmadan. Cami selamlamaz sünneti. Hocam öğle namazı camiye iki rekat kılarsınız. Tabi. Akşam, ezanına... Ezan olmadan... Akşam namazına demiş ki isteyen 2 rekat. Zaten orada direkt teravih evet. direkt namazla. Kerahat vaktinde de yok. İşte bunlar istisnai şeylerdir. Cenaze, tahiyyetü'l mescid, kaza bunlar için şey yok diyor. Oradan çıkılıyor. Ya orada bir sınırlama yok eee işte de bir izale edilmesi lazım Çok açık bir şekilde orada bir bir son yani. Evet. Bu konusunda nasıl yapmamız Ne yapmamız lazım? Yani neler yaparız? O davete girer. Udru bilasse billahike bil hikmeti ve'l mescidine gir. Herkes açan sende diyor Hemen çıktım geriye. <gülüyor> şey var. Bu konuda e, Hazreti, Hasan ve ile ilgili güzel bir kıssa vardır. Abdest konusu. Bir yaşlının, İçişi Hasan ve Hüseyin, e, bir yaşlının yanlış abdest aldığını görünce şöyle müdahale ediyorlar. Durlar ki bu dedemizin yaşında ne yapalım? Önce demiş Hazreti Hasan, abi ya, sen abdest al.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 Onlar çocuk ahlaklı, çocukmuş insanlardır. Çocuklar doktorlardan korkuyor mu? Korkmuyorlar. Allah Allah. Çok korkuyor. Siz de doktorsunuz. Bu açıdan çocuklar, bazen çocuklardan kötü koku da gelebilir. Hastadan. Hastadan kötü koku gelebilir. Buna rağmen doktor mudahale eder. Ben, sen, deri doktoruz. Korkuya rağmen hastayı tedavi edeceğiz inşallah. Zaten oranı bir dakika Bazıları bidattır. Şöyle ki, Mesela adam diyor ki: "Vallahi şu Galatasaray maçı var. Ben akşam <gülüyor> namazını kılmayayım sonra yatsın yatsın namazını kılarken bunu da kaza edeyim." Bu bidattır. Ama uykuda kaldın. Unuttun. Bu iki durumda kaza namazı kılmıyorsun. Ama yani o bizim yani bizim dinimiz stazam. Ama biz hala hani böyle toplum oldu kazan. kılmamış.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 Allah, Allah kabul etsin. Bu, bu hacet namazı falan e, bunlar var. Ya. Hacet namazı ile ilgili var, terekat yani, var. var Ama uyku yok. Evet, Uyku yok. Yani işte Evet. evet. Etmeliler. Şimdi diyor ki safları bölen illetler arasında katı sulmaktan men edildi. Çünkü evet. müminler 3-4 şeyi birden kesiyor. Bu ne zaman başlanıyor? zaman? Konya sapı ya bölüyor yani. Üç sıra sapı bölüyor. Sak membir varızın içinde. O bidat, biliyor mu bu? arasında, bunlar arasında, hangi... Şuradan Mesela şurada ha. şuradan, şuradan bir kısım şuradan tuttu. Yani hadis-i şerifte evet. arayı gören bir şeyin arkasında diyor, şurada. <gülüyor> veya şurada durun diyor. Minber mesela yapmışlar şöyle. Birçok camide var. İmam duruyor. Mesela etlik cami. Evet. Bir kısmı şurada. Bir kısmı şurada. İşte şu arayı ne yapacağız diyor. Yani, evet. Camiyi evet. bayağı sakını götürüyor. Yıkacak, sende yıkacak. Birden olmadı, birden kalkmaz bunlar.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 kılmış olan Biliyorsunuz bazı durumlar vardı. Hazreti Aysa'nın hadisi. Türkiye Aysa bu toplum yeniden, yeni dine girmiş olmasaydı çok şey değiştirecek. Değil de, de, de, de, de. mi? De, de. Onun için bunları da o şekilde anlayacağız. De, de, de. Hadi. Hariminin 99. ayeti. Hemşapundan ölsen. Hiçbir topluluk zihin rizet taşa destek yine yok kadar. Allah kıyamete kadar topluluk ölmeden siz yargılanacaksınız. Gerçek rakip. Bu bilgi cebza olur rahataten. Bunu şey yapılabilir ama umumen onu birader. Onun için inşallah. Allah razı olsun. Allah kabul etsin inşallah. diyor. Yok ya bizim hayatımız yani Ömür boyu davet. Zaten bu kardeşlerle tanışın.